Fatih senin gömlek keten olduğu için kırışık gibi gözüküyor. Senin zaten ütülenmemiş. Benimki hacim biraz şey değil mi? Biraz hafif böyle parlak olduğu için dalgalı mı gözüküyor? Ayrıca bunun şey... Poşet bir poşet gibi dur ya. <gülüyor> yok a <aa>, 101 <yüzdürü> lan. Bir poşet gibi. Benim şey var ya Nasıl? böyle giydiğim yanmıştım. Nasıl? Rengi oldu. böyle şey. Bununla çok böyle uyumlu. Aslında mavi buraya getirdik daha iyi olurdu. Maviyle bu kendini gösterir. E sen buraya geç biz öyle geçelim abi. Yok öyle iyiyim tamam, ben kardeşim. Ya. Şey yok. Ama senin tişörtüne ben bayıldım. Harika ötesi bir şey. Bambaşka. Buna ne diyorlar abi? Oversized. Oversize. Oversize. Evet. Okay. Ne demek oversize? Eşittir kilo göstermeyen. Hı hı. Böyle yani karşıda. E da gösteriyor. Nasıl seçecek? Hacım Benim o zaman şey oversize'ın bir üst modeli var. Süper oversize'lar var. Hmm. Onları tavsiye ederim ama tabii onlar daha uzun oluyorlar. Etek gibi olur nasıl Comfort fit olur. Sana da regular olabilir. Olabilir. Bunlar hocam kavramlar. Regular. Çok takılma sen, sen bunlara. Hocam, sen... Sana şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Kardeşim gömlek veya tişört aldığın zaman üstten güzel oldu gibi gözüküyor. Oturarak deneyeceksin. Giydikten sonra oturacaksın bir bakacaksın. Ben oturunca oturunca düştüyor, çıka, göbek çıka. çıkabilir. Oturduğunda belli olur. Pantolonda... Krem biremi yok musun sen böyle erise? Yok <gülüyor> mu? <hiç> yok. yok <gülüyor> Kira göstermek lazım. Kesmen lazım. Keseceksin. Göbeğini keseceksin. Düşünsene... Ağaç budar gibi tuttun, kesiyorsun, kelepçe atıyorsun, he. kesiyorsun, atıyorsun. Ne, ne kadar rahatmış şey olur değil mi? Kelepçe Kerep, Senin mideye kelepçe olmaz. Olmaz abi. Yok. Orada bile mahkumiyete karşı çıkarım. Ölgürlük derim. Abi bugün kafayı takılan çok güzel bir soru var. Onu dedik, ele alalım, inceleyelim. Allah'ı görmek istiyorlar abi. Yani sonuçta insan dünyaya gönderilmiş. Onu bir yaratıcısı yaratmış. Yani o yaratıcı insan görmek istemez mi? Elbette ister. Peki abi hani baktığım hiçbir şeyde hani göremiyorum yaratıcı, nerede bu yaratıcı diye. Allah'ı nasıl görebiliriz? Yaratıcımı nasıl görebilirim diyor soru soruyorlar. Biz de dedik bunu inceleyelim. Mehmet abi meyve tabağı yaptırdı kendine onu niye yaptırdı ben bilmiyorum baksadır. ama. Bana baksalar Allah'ı görürler işte sanatlı birisi sanatkarı icab eder. E bitti o zaman tamam i̇şte hadi. Tamam sonra da kalkalım. Tamam, bitti. Ders bitti, bitti abi. Allah, a Allah, a Allah a. rızası için. <gülüyor> Güzellik. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Bunlarla hmm. zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Oh burada şeyi koyacaksın abi hani bir tane efekt vardı ya. Bir şey söylüyorum bir anda bitiyor. Dırırt dırırt dırırt <gülüyor> <gülüyor> dırırt. E, o işten de tam o, Bence bunu koyacaksın sen Fadişahmış'ın şey şey... yaptığını koy. Onu koymana gerek yoksa. Dedir, dedir, dedir, dedir. Ben onu koyanım. De, şey Böyle şey. devam. <gülüyor> Aynen, arkadaşlar. Tamam. Allah razı olsun ha. Evet, Fatih. Sağ ol. Şu güzel şeyler başlıyor ne. <gülüyor> <ha. gülüyor> Şimdi şu, ilk önce şunu bilmemiz lazım. Allahı görebiliriz de. Ama göremeyiz de ama nasıl görebiliriz? Allah Allah. <gülüyor> Şimdi hani çok varyasyon, çok böyle seçenekli bir şey. Nasıl abi? Şimdi Allah'ı kafa gözüne göremezsin. Akıl gözünde görebilirsin. Yani aslında görmeyi birkaç ayırmamız lazım burada. Şimdi Üstad Hazretleri şu kafamızdaki iki görmek tane göz abi... Görmek bakmak mı yoksa? Abi bakmak ve görmek diye evet. ayırabiliriz. E, kafa gözü, akıl gözü diye ayırabiliriz. Aslında bakmakla görmek aslında şu abi. Şimdi dört çeşit bakma var abi. Dört çeşit görme var diyelim. Bunlardan abi birincisi basar diye geçiyor. Basar abi kafamızdaki şu iki tane gözle etrafa evet. bakmamız. Ondan sonra nazar geliyor. Nazar abi aklen bir meseleye bakmak, incelemek, o intikalleri kurmak vesaire. Üçüncüsü abi basiret demek. Bu kalp gözü kalp abi. Gözü. Dördüncüsü feraset. Bu da ruh gözü. Ruhla insanın meselelere sezmesi. Bunlardan abi basar bakmaktır. Çünkü inek de bakar, keçide bakar, devede bakar, koyunda bakar. Bu basardır. Kafadaki gözle onların da kafasında göz var. Onlardaki aynı adı elma ya senin benim baktığım gibi bakarlar. Fakat evet. görmek nazarla, basiretle ve ferasetle olur. Yani bakmak, görmek dediğimiz... Hani görmek kafa gözülü olan bir şey değildir. Okay. Görmek intikali kurup aklen veya kalben veya ruhlu olan meseledir. Buna da abi burada şemayı güzelce orada çıkartırız abi. Basar, nazar, basiret ve feraset diye dört farklı bakma çeşidi var. Yani bunlardan üçü görme, biri bakma oluyor. Beş duyu organın dışına çıkmış oluyoruz aslında. Evet. Aynen yani bu, bu ıı, kabiliyetin nispetinde, kendini geliştirebildiğin nispette. Yani herkesin feraseti evet. kuvvetli olmayabilir. Herkesin feraseti de olmayabilir. Bazılarının feraseti kördür. Evet. Ferasetsizdir mesela. Kalbim üllenmiştir ve vesaire. Basiret olayında olduğu gibi falan. Burada abi şimdi şunu bilmemiz lazım. Biz kafamızdaki, kafa gözüne yani basar diyelim ona veya kafa göz diyelim. Bununla abi her şeye bakıyoruz. Fakat intikalleri kuramadığımız için perde arkasındaki zatı göremeyebiliriz. Fatih çok güzel dedin. Kardeşim şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bu dedinle alakalı. Meslemi çok güzel bir metin var. Diyor ki aziz. basar masnuatı görüp de basiret saniyi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Tam dediğin olay. Yani göz bir sanatı görüp de kalp onun sanatkarını saniye görmezse garip ve çirkin düşer. Çünkü o halde saniyen manen kalben görünmemesi ya basiretin fıklanındandır, basiretsizliktendir, basiretin kaybolmasındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır. Göz meselesi sadece kafada değil. Kalp gözü dediğimiz mesele de var yani. Yoksa zaten İslamiyet'e daha hani ne böyle giriş kapısı diyoruz ya kelime-i şehadet. Evet. Ne diyoruz mesela dön en la ilahe illallah'' yani ''Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.'' Yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. E şimdi baktığınız zaman ''Ben şehadet ederim'' diyorsun. Şimdi şahitlik nasıl olur abi? Bir şey görerek olur. Yani mesela Mehmet abi sen mahkemeye çıktın. İşte bir olay yüzünden şahitlik yapıyorsun diyelim. Hakim dedi ki ''Kardeşim sen bu olayı gördün mü?'' Sen diyorsun ki ''Ben görmedim ama duydum ve yaştan işte hani ilmimle anladım.'' Hayır. Ne Anlamaz. der? Sen, yani onu görmen lazım. Ha işte burada basarla görmek değil evet. de o. Nazarla, basiretle, ferasetle görmek. Yoksa Allah muhafaza. Biz de yalan şahitlik durumuna düşebiliriz. Allah korusun. O yüzden abi baktığımız her şeyde onu görmemiz lazım. Şey, ya Bu nasıl? Abi. Mesela bakmakla görmek arasındaki fark. Mesela herkes bakıyor ama sen farklı görebiliyorsun. Mesela güneşe baktığımız zaman zahiri manada nasıl ki bize sarı ışık, sarı rengi diyebiliyoruz. Ama halbuki asıl rengi beyaz. Mesela denize veya suya baktığımız zaman mavi aklımıza gelince. Halbuki şeffaf. Yani aynı bunun gibi mesela biz latifelerimizi gösteremiyoruz. Evet. Annenin şefkatini gösteremiyorsun insanlara. <gülüyor> o yüzden bu ne gibi somut ve soyut diye ayrılıyorlar ya abi. Şimdi, evet, şimdi doğru, bu doğru dediğin daha mesela ilk sorumuzun cevabı. Yani aslında şöyle bir soru sorsak hani Allah'ı nasıl göreceğiz? Bunu işleyeceğiz. Şimdi evet. Allah'ı nasıl göreceğiz? Bu konuyu bunu işleyeceğiz de ilk önce şu soruyu da ele almamız lazım. Peki Allah'ı neden göremiyoruz? Yani maddi gözle neden göremiyoruz? Evet. Kafa gözüyle neden göremiyoruz? Basarla neden göremiyoruz? bunu incelememiz lazım. Şimdi bundan ilk cevabı <gülüyor> da senin dediğin abi. Nur. İlk cevap hem nur olduğu için hem de abi duyur Organlarımız sınırlı. sınırlı. Yani örnek veriyorum. Bizde görme ve duyma kabiliyeti var ama hani e, belli desibelin altındaki sesleri duyamıyoruz. Ama duymamamız... belli bir desibelin üstündeki sesleri duyamıyoruz. Evet. Mesela işte gezegenlerin çıkardığı sesleri, dönüşlerde çıkardığı sesler. Çok yüksek desibellerde olduğu için biz bunu algılayamıyoruz. Mesela karıncanın ayak sesleri. Normalde böyle bir şeyin var olduğunu biliyoruz. Akıl gözü, nazar dediğimiz göz onu görüyor. Fakat basarla veya işte normal duyu organlarımızı duyamıyoruz. E şimdi sınırlı olan duyu organlarıyla zaten sınırsız olan bir zatı duyamazsın, algılayamazsın. O yüzden ne lazım burada? Nazar lazım, basiret Kesinlikle lazım, feraset lazım. lazım. Ya bu da merhametten dolayı Fatih. Yani her şeyin sesini duysan... Tabii. Veya her şeyi görsen yani yediğin gıdalardaki bakterileri değil mi? Yani onları görsen böyle insan ne kadar tuhaf olur. O da bir aslında rahmetin rahmet, göstermesi. Rahmet. Ya rahmet, hikmet kısmı da var abi. Neden? Normallerine şu basarla, kafa gözüyle basar diyelim onu artık. Hani kafa gözüyle iki tane böyle söylemeyelim. Mesela bu basarla göremediğimiz için abi ne oluyor? Aslında bunun hikmet yanı da var. Çünkü senin basarla gördüğün her şey maddidir abi. Ne görüyorsan maddidir. Allah'ı gözünle görmeyi istediğin zaman Allah gözünle görsen maddi olarak Allah haşa maddeye inmiş olur. Madde evet. dediğin şey zamanla kayıtlıdır, evet. mekanla kayıtlıdır. E, zamanla mekanla kayıtlı olan acizdir ve mukayyettir. Adem'e gider, zevale mahkumdur. Aynen. O yüzden yani sen zaten sen maddi hapsi demezsin. Evet. evet. O yüzden Allah'ı maddi olarak görmüyorsun. Allah zaten maddi olarak görsen o Allah olmaz. Evet. Zaten bu da var yani. Allah'a haşa aciziyet vermiş oluyorsun. Bunun bir başkası abi, bir başka hikmeti. Abi sırrı teklif Evet doğru. Aynen abi. İmtihan sırrı olarak diyorsun değil mi? İmtihan sırrı olarak. Oradan hemen kısa bir yer okuyayım abi. Olur, olur. Üstad diyor ki din bir imtihandır. Teklif ilahi bir tecrübedir. Allah'ın bizi tecrübe etmesi, Allah'ın bize teklif sunması, kullarına böyle bir sorumluluk yükleyip bizim bunu kabul etmemiz bu bir tecrübedir abi. Ta vahyi aliye, ta ervah aliye ve ervah safile. Yani yüce ruhlarla, kötü ruhlar, alçak ruhlar. ...müsabaka meydanında birbirinden ayrılsınlar. Sonra diyor ki abi ...eğer sarahaten zikretse... ...eğer sarahaten yani apaçık, apaçık bu, bu kafa bir gözüyle... Bir ...basar şey. gözüyle görme gibi abi ...bu kadar net görsek sırrı teklif bozulur. Evet. Yani kainattaki imtihan sırrı bozulur. Adeta gökyüzünde yıldızlarla vazıhan... ...apaçık böyle la ilaha illallah yazmak misullü... ...bunun gibi bir bedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Sonra? O zaman müsabaka olmaz... ...imtihan fevt olur, evet. imtihan kaybolur. Kömür gibi bir ruh ile... Elmas gibi bir ruh beraber kalacaklar. Evet, aynen. Yani sırrı iyi olacak abi. Biz bir gün oturuyorduk abi bir kardeş geldi sorusu aynı bu soru. Dedi ki abi dedim biz de Evet dedim. E neden dedi Allah işte kendini gösterse herkes iman evet, etse rahatça hidayetimizi devam soru. etsek, cennet şey cennet olsa cehennem olmasa. O sorunu aynısını açtım burayı okudum. O kardeş ondan sonra burayı yani dinledikten sonra kalbinin rahatladığını hissetti. Ya abi diyor yani Salainur'da her şey var mı? Evet. Gerçekten var. Evet, yani soruların, soruların aynısı, var sorulan, aynı soruların cevapları var. Aynı sorduğun sorunun cevabını elhamdülillah buradan okumuş. Ya bozulur müsabaka meydan fevht olur diyor ya müsabaka fevht olur bu aynı şunun gibi yani bir tane öğretmen öğrencileri 22 kişi sınıf diyelim hepsini sınava soktu her sorunun altında beş tane şık var 10 tane soru soruldu şimdi bu sınavı yapmasının o sorunun altında 5 farklı şık koymasının sebebine çalışan öğrenci doğru işaretlesin tembel çalışma öğrenci yanlış işaretlesin ki birbirlerinden böyle tefrik edilsinler evet. ayrısında e her sorunun altında tek şık olsa tek yönlendirme olsa sınav zayıf olur neden tembelle çalışan evet. da aynı şıkkı işaretler tefrik edilmemiş ayrılmamış olur e şimdi sen cenab-ı Hakk veya işte insanlar Allah'ı gözleriyle görseler zaten iman etmeyen insan kalmaz. Evet. E o zaman elmas gibi ruhlarla kömür ruhlar tembelle çalışken ayırt edilmemiş oldu. Doğru. Sırrı teklif zayi olmuş oldu yani. Genellikle abi şu oluyor mesela. Tembel olan öğrenciler sorar ya işte. hoca niye evet, sınav evet. ediyor ki? Evet. Rahat bir şekilde Veya geçelim işte. Soru. Ne gerek var? Diptomamızı versinler. Okuma yazma öğrenim Geçelim. Aynı bu örnek gibi işte evet, dediğimiz abi. gibi bunu tam manasıyla o feraset <gülüyor> gözüyle iman hakkatiyle batmazsa bu soruyu sorabiliyorsun. Evet, tabii bir de ya şimdi ileri boyutunda bunu görmeyi hak ediyor musun? Onu da konuşacağız. Yani öyle bunun da bir nimet oluş tarafı var tabii. Hani maddi olarak ispat etmeye çalışıyor da bazı mesleler akla yakınlaştırmak için. Şimdi çok güzel söylediniz. Ee, insanın kısıtlı olduğunu, ne kadar aciz olduğunu bir ispatı bu. Gaybi olaylar ciyetinden 2 dakika sonra ne olacağını dahi göremiyorsun. Arkını dahi göremiyorsun. Elindeki canlılık florasını dahi orada göremiyorsun ve şiddeti zuhurundan dediği bir yer var. Üstat münacat kısmında diyor ya ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş. O şiddeti zuhur yani o kadar açık görünüyor ki o açıklık içinde aslında gizlenmiş. Bunu neye benzetiyorduk Fatih? Yani kuvvetli bir projektör insanın yüzüne doğru vurulduğunda ona çıplak gözle bakabiliyor mu? Bakamaz. Ya güneşe bile çıplak gözle bakamıyorsun değil mi? Tam tepede olduğu zaman. Yani aslında var olduğunu biliyorsun ama güneşi o ışıktan dolayı arkasında onu göremiyorsun. Aynı şekilde Cenab-ı Hak o kadar bedi ki, o kadar açık ki yani her yerde var ama sen şiddeti zuhurundan dolayı gözün onu görmeye yetmiyor. Maddi olarak görmek istiyorsan e, Hz. Musa kısasını biliyorsunuz değil mi? Kur'an'da ayet-i kerimede de Araf suresinde olması lazım. Ben seni görmek istiyorum diyor değil mi? Tur-i Sina'da görmek istiyorum diyor ama göremiyor çünkü göz dayanmıyor. Bayılıyor. Dağ tuzda buz oluyor orada. Ha, demek ki dünya ciyetiyle. Yani böyle maddi alemi sığıştırmaya çalıştığın zaman bundan mahrum kalırsın. Bu ayrı bir cihetiydi. Tabii daha çok farklı konulara gireceğiz. Görebilirsin ama kafa gözüyle değil. Şunu da söyleyeyim abi senin destekleyici olarak. Enam suresi 103. ayet o dediğim. ''Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder.'' Yani kafandaki göz onu idrak edemez şiddeti zuhurundan. Onunla ilgili abi muhakematta soru soruyorlar neden herkes görmüyor diye. Üstad diyor ki el cevap kemal-i zuhurundan. Yani son derece mükemmellikte en kemal noktasında zuhur ettiğinden ortaya çıktığından dolayı evet... Şiddet-i zuhurundan görünmemek derecesine gelenler vardır. Cirmi şems gibi diyor. Şems'in cirmi gibi. Şems'in cesedi gibi. Yani güneş gibi. Mesela öyle vakti işte çölün ortasında düşün. Veya işte öyle vakti bir meydanda başını kaldırıp güneşe böyle bakamazsın. Gözünü etkiler ya. Aynı Hı -hı. onun gibi diyor. Bir de bu birinci saniye bakamaması gibi. Bir de şöyle bir şey var. Her zaman yani Kemal-i zuhurundan her yere Cenab-ı Hak öyle bir tecelli etmiş. Aslında o kadar kendini bize gösteriyor ki. ki. Biz o kadar göstermesinden, bunun en kemal noktada olduğuna hiç Adem-i Zıttı'ndan diyor bir yerde Dedi. Adem'i zıttı olmadığı için yani zıttı Ademi olmadığı en ufak bir ters köşesi olmadığı için yani en ufak bir yerde bir Allahsızlık olmadığı için her yerde olduğundan dolayı da göremiyorsun diyor. Hem bir nevi güneşe bakamamak gibi hem de mesela bir tane balık hep suyun içinde olduğu için aslında balığa suyu sorsan suyu tarif edemez. Evet, bilmiyorum evet, tamam, Mesela evet, biz evet. sürekli havanın ne zaman hani, havanın şöyle yaptığımızda bir tesirini hissettiğimiz için mesela bunun evet, şeyini söyleyemiyoruz. Yani farkında oluyoruz. Yoksa biz de böyle bir tesire etkisi olmasa mesela havanın içerisinde olduğumuzu bilmiyoruz. Esir maddesinin içerisinde olduğumuzu bilmememiz gibi. Evet. Aslında her yerde Allah o kadar zuhur etmiş, o kadar kendini gösteriyor ki hiç Adem'i zıttı yok. Esir denizindeyiz değil mi? Öyle evet. diyor zaten. Hiç böyle hiçbir yerde Allahsızlık olmadığı için yani ondan dolayı da göremiyoruz yani hem bir bakamama var hem de o kadar zuhur etmiş ki hiç ademizit yok baş yerde de onu söylüyorsa hiç ademli Allahsız ki ondan dolayı da diyor farkına varamıyoruz şimdi bundan dolayı abi e, ne yapıyoruz akıl gözüyle göremiyoruz kalp gözüyle görüyoruz veya işte hani nazarla görüyoruz basiretle görüyoruz ferasetle görüyoruz bu akıl gözüyle görememizin yani basarla da görememizin hikmetleri bunlar. Ama göreceğiz mi? Basarla da mı göreceğiz? Evet, basarla da göreceğiz. Neden? Basar latif latifleştiği zaman onu göreceğiz. O da nasıl olur? Cennetten görüşeceğiz. Bununla ilgili hadisler de var. Upuzun mesela hani e, çok güzel hadisler var. Uzun uzun hadisler var. İşte cennette cenabı ı Hak herkesin makamına göre yükseltir. Ondan sonra işte emir verir meleklerine kullarıyla arasındaki perdeyi kaldırır. Bu başımızdaki kafamızdaki yani basarla da cennetten görüşeceğiz. Orası da ince bir yer yani. Cennette görüşmeyeceğiz. Çünkü cennette de zaman var. Zaman kavramı cennetin zaman kavramı gene işte ayetlerde geçiyor. Orada zaman kavramı burayla aynı değil ama gene bir zaman kavramı var. Allah gene cennete inse haşa azatı gene cennette olsa gene kısıtlanmış kayıtlanmış olur. Cennetten görüşeceğiz yani bir nevi görüntülü konuşma merkezi gibi olacak orası. Cuma günü görüşeceğiz değil mi? İşte e, orada da abi o hadiste de abi, mertebesine göre hani kimisi diyor istediği zaman görüşebilecek makamına göre. Kimisi diyor cumadan cumaya görüşecek. O genel olan cumadan cumaya görüşmek. En adi şey yani en Müslüman olarak aynen. cumana girenler cumana. Yani. En son cennete girenler bile en kötü cumadan cumaya görüşme hakları olacak. Onun için de mertebeye göre her gün olacak. Bazısına işte her an olacak. Bazısına işte vakitlerden, namaz vakitleri gibi orada ibadet vakitlerinden vakitler olacak gibi. En büyük azap da bu olacak. Demek? Evet. evet. Kazanamama göre. En büyük var. azap Allah'ı görememek ve Müslümanların Allah'ı gördüğünü bilmeleri başka azaba gerek yok ya. Yani. Alimler diyor ki ya Rabbi seni bir anı seyyare görsek bizi yok et. Evet. Yani bak düşün görmenin ne kadar söyleyeyim yani yok edebilirse sadece seni bir kere görelim. Bir anı seyra. Evet. Evet. evet. İlk sorunun cevabını verdik yani şu anda. Allah'ı neden göremiyoruz? Bunu anlattık. Hikmetlerini söyledik. Şimdi peki abi Allah'ı nasıl göreceğiz? Şimdi bakmakla görmek meselesini konuştuk Fatih. Şimdi abi ayet diyor ki kimi hikmet verilmişse ona çok hayırlar verilmiştir. <gülüyor> Bizim bir kardeşimiz var. Babası öğretim üyelerinden bir tanesi. Bunlar daha çıkıyorlar abi. Daha çıkınca bu kardeşimiz tabi, kardeşimiz tabi bu iman hakikatlerinden çok böyle içine girmemiş. Bazı şeyleri bilmiyor. Eyüp çıkarken sürekli babası böyle işte ormanda Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber babasını anlamıyor. Ya diyor bu adam ne görüyor da böyle sürekli kendi içinde zikirler çekiyor? Ben niye aynı şeyleri göremiyorum? Sonra diyor abi bu iman hakareti tanıştıktan sonra iki kelime öğrendim. Manay i ismiyle... Manayı harfi. Yani babası bab mı anlatmış yani He. orada onu yoksa sonradan mı öğrenmiş? Sonradan öğreniyor işte. Babasına soruyor diyor ki baba sen ne görüyorsun da bu kadar hani bizde bir insan kendi kendine zikretse lan cinleri mi görüyor dersin mesela başka mahlukat mahluklar mı var? Ondan sonra babası anlatıyor. Bu mana ismiyle manayı harfi dersini yapıyoruz. Halil Nur'da var. Abi mana ismiyle manayı harfi bakmakla görmek arasındaki mesele var ya Fatih biz iman hakikatleri tanışmadan önce bir elmaya elma ile bakıyorduk. Ya vücudumuza işte mineraller sağlıyor, vitaminlerini sağlıyor. Yedik. Affedersin. Ondan sonra hiçbir şeye bakmazdık yani. Bırak giderdik. Ama iman hakaretlerinden tanıştıktan sonra bir elma veya elma ağacına baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını görmeye başladık. İsimlerini Bak isimlerini, görürüz. sıfatlarını. Şimdi mana ismi neydi? Zahiri manasına bakmak. İşte Fatih bunlar var. Şeker var, karbonhidrat var, yağ var. Misal olarak. Ama bunun tam perde arkasındaki bunu bize ikram eden zatı görmek için de manayı harfiyle bakmak lazım. Aa, bir ayet okuyacağım. Risale-i Nur'da üstad şu elmayla o kadar muhteşem bir ispat yapmış ki. İlk önce ayeti söylüyor. Buyur sonra abi. tefsirini yapıyor. Bakara suresinde geçen bir ayet. Kardeşlerimiz de bakabilir. 22. ayette. Rahim. O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünleri rızık olarak çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a eşler koşmayın. Üstad bu ayetin tefsirini yaparken şunu söylüyor. Diyor ki ayet der ki rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi ise bahara bakar. Bahar ise şems ve kameri yani güneş ve ayı teshir eden, gece ve gündüzü çeviren Zatın elindedir. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek bütün yeryüzündeki meyveleri dolduran uzat verebilir diyor. Çok basit. Bilimsel bir açıklama var aslında burada abi. Hep verdiğimiz bir örnek var işte diyoruz ya abi. Bunun olması için hava lazım, toprak lazım, güneş lazım, su lazım. Bir de bundan ibaret değil. Yani Cenab-ı Hak muhteşem bir masrafla öyle ikramlarda bulunuyor ki milyonlarca meyve var. Bunları ikram eden bir zat var. Kerem sahibi. Ben bu örneği böyle tam araştırdığım zaman o kadar imana tefekkür etmiştim ki. Ya düşünsene abi bunun olması için Cenab-ı Hak milyonlarca masrafı yapıyor. Nasıl? Dünya güneşin etrafında dönerek abi 108 bin kilometre dönüp bahar mevsimine uğradıktan sonra bu oluyor. Bahar mevsimi de yetmiyor. yağmurun Yağdırılması lazım. Ayette dediği gibi yağmuru gökten indiren, yerden size rızıklar çıkaran. Evet ya. Bak düşün sen abi ne kadar masraf var değil mi? Yağmuru yağdıracaksın. Sonra toprağın minerallerini vereceksin. Daha binlerce olay. Güneş sürü, ya vereceksin. güneşi, güneşi doğ, şey güneşi doğuracaksın. Daha binlerce olay ve masraflar sadece insan bunu yesin ve tefekkür etsin diye. Şimdi ya. sen bunu yedikten sonra Allah'a görmüyorum diyorsan işte o mane ismiyle baktığın için sadece vücuduma evet. ihtiyacı var. Allah muhafaza. Bir hayvan gibi diyor üstad. Hayvan Kaysa... gibi yutar diyor yoksa. Evet. Yani o masraflar, binler masraf deyince acaba nereye bağıracaksın Çok güzel geldi yani orası. Yani bir elma için değil mi bu kadar masrafı ve senin bunu yani yani. görememen. Bak abi üstad bir yerde öyle muhteşem bir yer... Ee, söylemiş kimse. Diyor ki, ey aziz kardeşim küre arz mağazasında şunlar hep bir, bu arzın birer malzemesi yemek ve içmek, libas ve sair ihtiyaçlarımızı temin ediyoruz. Bizim Yeme, bedenimizin içmek, yenilmesi için dışarıdan anda. maddelerin vücudumuza girmesiyle olur. Parasız aldığımız bu malları, yani bu elma olabilir, Diğer rızıklar olabilir. Bu malları ilahi hazineden almayıp birer birer esbaba yaptıracak olursanız... ...acaba bir, bir nar tanesini ne kadar zamanlarda elde edip ne kadar pahalı alacaksınız? Düşün abi bak şimdi geleceğiz Doğru. buraya çok önemli. Çünkü bunu nara çevirelim. Çünkü onar bütün eşya ile alakadardır. Doğru. Az bir zamanda az bir kıymetle husule gelmesi imkan haricidir. Yani sadece elma yaparım diye bitmiyor abi. Güneşi hükmetmen lazım, gezegenleri hükmetmen lazım, suya hükmetmen lazım. Yani o kadar muhteşem şeyler var ki sadece elma yaptım bıraktım olmuyor. Güneşe gücün yetiyor mu? Küreye arıza gücün yetiyor mu? Toprağa gücün yetiyor mu? Hatta Üsazetleri "La ilahe illallah" kelimesini açarken orada şirk meselesini anlatıyor ya, oradan teker teker gökyüzünden başlıyor değil mi? Evet, Bulutlara evet. geliyor, güneşe geliyor. Hakeza böyle sıralamayla Diyor ki en aşağı gelince hücre diyor git güneşe sahipsen o zaman bana sahip olabilirsin. Evet. Çünkü onu tesir edip döndüren zat ancak bana hakim olabilir. Çünkü diye elmada olan özellikler bende yoktur diyor. Yani sen güneş sen yaptın bunu hayır. Su sen mi yaptın bunu hayır. Ondaki özellikler bende yoktur. Ben onu yapmaya müktedir değilim diye itiraz edip karşı gelip bizi yapan bir saniye var diye oraya evet. yöneltiyorlar. Bir şey de ya. diyor abi kainatta muhteşem bir teavvim sırrı var. Dayanışma dediğimiz. Mesela ben burada oturuyorum abi benim solunum sistemi var değil mi? Benim solunum sistemin çalışması için havanın olması lazım. Diyorum ki ya benim solum sistemimi kim, yarattı, kim yarattıysa havayı yaratan kişi de olur. Yani mesela şunu düşün. Bir adam uçak yapacak. Motorunu yaptı ama havayı bilmiyor. Yapamaz. Yapamaz. Çünkü havayı bilen bir adam motorunu yapar. Uçağı yapar. Evet. Aynı şekilde benim bedenimde rızık ya mide bu dışarıda yaratılıyorsa benim midemi bilen birisi var. Evet. O yüzden binlerce perde arkasında bize kendini tanıttıran bir zat var. <gülüyor> Eğer biz bunu görmezsek, bilmezsek işte o abinin bakıp subhanallah Allahu ekber demesiyle bir de çocuğunun ya babam cinlerle mi konuşur demesi aynı şey. O yüzden... Yani o zaman şöyle diyor abi. Hani Bediüzzaman Hazretleri diyor ya. Üç külli muharif vardır evet. bizi Halık'ımız tanıtan. Bunlardan bir tanesi kitabı. Biri kainat. Yani kainat olan büyük kitap diyor. Evet. E şimdi baktığımız zaman o zaman kainatta neye bakarsak bakalım. Gerek basarla gerek nazarla. Hepsi bizim onu okumamızı bekleyen evet. bir yazı bir harf bir kelime hükmünde. Biz bunları abi iki şekilde okuyabiliriz dedim. Bir manayı ismi, bir manayı harfi. Bu ikisinin abi farkını ustalar hazretleri diyor ki cenab Hakk'a hamdler şükürler olsun ki mesail nahviyeden İsim ile harf arasındaki. Çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki, harfin gayrın manasını izah için bir alet. Bak mesela buna bir harf gözüyle bakacak olursan, manayı harfi olarak bakacak olursan, harf diyor gayrın manasını izah için. Yani bundan harften başkasının manasını izah etmek için diyor bir alettir. Nasıl? Harbi, Sen, kendini anlatmaz, anlatmaz yani. yani. Çünkü harfe tek başına baksan şuna sadece bir A olarak baksak abi. Katibini göster ya. Hah, A'ya tek başına baksan A senin için bir anlam ifade etmez. A onu yazanı, onun yanına eklersen, bir gayrını bunun yanına koyarsan bozan bir mana ifade eder. Bunu yazanın sıfat ve özelliklerini bundan okuyabilirsin. <Gülüyor> Hayat sahibi, ilim sahibi, irade sahibi, kudret sahibi, Türkçe ilmini şey. biliyor, el kolu var vesaire. Ama buna kelime olarak bakarsan mesela A değil de burada anne yazıyor. Anne zaten tek başına bir mana ifade ediyor. O zaman ondan ileriye gidemezsin işte. Kainata madde gözüyle bakanlar. Sadece maddeden ibaretmiş gibi bakanlar. İşte onlar her şeyi mana ismiyle baktığı için abi ne yapıyor? Bütün kainat zaten kendisi bir anla ifade ediyor. Yani illa buraya Allah koymanıza gerek yok diyor adam. Neden? Buna isim gözüyle bakıyor. Bu tek başına onu ifade ediyor diye. Bak şu ayet çok güzel ifade ediyor ki ''Halbuki Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkarsanız onları sayamazsınız.'' Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhamet edicidir. Diğer ayetlerde ise abi hiç düşünmez misiniz? Hakk hiç akıl mi? etmez misiniz? <gülüyor> Yani bak ne oldu? Evet zahir imanına gözle bakıyorum. Elma. İşte hı. vücuduma faydası var. Hı hı. Ama ben bunun perdesi arkasındaki olan zatı görmezsem hı hı. o iman meselesini elde edemiyorum. Hı hı. İşte Risale-i Nur bunu insana katıyor Elhamdülillah. Aynen öyle. Hatta diyor ki elmada bir mümin diyor. Elmada Allah'ı gördüğü gibi elmanın çekirdeğinde dahi Allah'ı görür. Ki zaten en başta dediğimiz olay çok önemli. Basar o masnuatı. O masnuattır. Bir sanat eseridir. Göz diyor o sanatı görüp de basiret yani kalp gözü ondaki saniye, onun sanat yarını görmezse ne kadar çirkin düşer. İşte bu intikalleri kurmak nazarla oluyor, basiretle oluyor, ferasetle. Üstad mesela şöyle bir üçlü sırlama yapıyor güzel kardeşim. Şimdi yani elmanın dışında konuşuyoruz. Bir mümin buna elma olarak bakmıyor aslında. O bir ünvan verilmiş ona. Biz buna bir nimet olarak bakıyoruz. Tabii bunun sıralaması da şöyle. Önce biz bunun... Nimet olduğunu göreceğiz. Nimet olduğunu görünce, mesela bu nimet nedir? Nimetin adı ni'am diye geçer. Ondan sonra nimetlendirmeyi görüyorsun. O da in'am diye geçer. Sonra mün'im gelir. Nimeti veren. Sırlama şu. Nimet, nimetlendirme, nimeti veren. Onu yapan. İşte diyor ki, sen bir elmayı nimet olarak ele aldığın anda oradaki in'amı görmeye başlar. Nimetlendiriliyorsun sen. Allah'ın nimet eserlerini kendini almaya başlıyorsun, burada nereye vuracaksın? Elmada hapsolamazsın, nimette hapsolamazsın. Sen mün'ime geçip, işte orada tefekküre geçmek zorundasın. Şükür öyle geliyor, Subhanallah elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahiyin Allah'' Bunlar, o aşamaları geçtikten sonra. E ama sen şimdi, yani kazurat nevinden diyor ya, yedikten sonra sadece posu olarak atıyorsun, bedene de yani Allah'a isyan ettirecek bir şekilde hizmet ettiriyorsun. O da senden şikayetçi olacak. Çünkü o sana aslında oradaki vermek istediği evet. şeyi sen bulamadın. Bir de normalde insan okuyunca mesela hani ilmi artar ya. Üstad diyor ki eğer şayet isim gibi, isim nazarıyla, mana ismiyle okursan, ne kadar okursan oku. Ona müstakil ve maksudu bizzat zat ile bakılırsa küfran ve cehli mürekkep olur. Allah mahallahu. İstediğin var. kadar oku, okudukça senin ilminin artması lazım. Evet. Ancak cehlin artar. Cehli mürekkep olur. Bunun örneği üstad. nerede abi? Üstad Bilim adamları. adamları. Bak mesela Üstad bir örnek Sarı örneği veriyor ona ki. Yürü... Nasıl ki büyük bizzat muhteşem bir ziyafet verse ve sonra halkı davet etse. onlardan bir tanesi içeri girse, işte oradaki böyle mozaiklere baksa, yemeklere baksa, aynalara baksa ve muhteşem bir sanatı görse ve padişah görmese, etrafı evet. gezer padişah nerede Hı -hı. bu ikramı sunan kim? Bak akıl olarak evet, evet alıyor. Birisi beni bildi ve bu nimetleri benim yediklerimi biliyor. Bu kim kovuyor? Kim diye bakar, sonra diyor ki bir kitap görür ve kitabı eline alır der ki bana bu ikramları sunan sensin diye ona tapmaya başlar. Evet. İşte tabiat peristik bu. Çok güzel. O kitaptaki onun maddeleri yazdığı için ha bu elmadan bu kitap bahsediyor o zaman bunundur dediği gibi çok güzel evet. İlacın, ilacın, ilacın o reçetesi gibi abi. İlacı alıyorsa reçetesine bakıyor diyorsun ki yani demek ki bu ilacı anlatıyorsa o asıl sahibi reçetedir deyip ona tapmak gibi. Evet. Halbuki evet, evet. nimetleri perde arkasında bize sunan Hı -hı. bir padişah. Kavun yerini mi okuyacaksın? Ka Yok, yerini okumayacağım da örnek vereceğim. Kavunla alakalı kavunun yer var biliyorsun İstanbul'da. Vardır abi. Sen onu söyle, ben de kavunla alakalı yeri söyleyeceğim. Bir ince saptan. Evet. Bitince Mustafa senin ne bunlar? Abi, bak. Bu <gülüyor> öyle bir şey ki. Ne seviyorsun sen? Takamıyor Hani manayı harfiyle buna bakarken aslında sen bunun lisan-ı haliyle okumasını yapıyorsun, duymasını yapıyorsun. Yani duymayı da mesela sadağı ile ikiye ayırabiliriz. Yani bir maddi sadalar var, bir manevi sadalar var. Bu şu anda bana manevi olarak bir sada içerisinde. Yani manevi bir sesleniş içerisinde bana. Lisan-ı haliyle lisan hal konuşuyor diyorsun. Lisan-ı kal diye Lisan-ı kal abi normal dille konuşarak bir şey anlatman. Lisan-ı hal, hal diliyle anlatman. Üstad Hazretleri diyor ki, lisan-ı hal, lisan-ı kal'den daha kuvvetli yani. ve tesirli konuşuyor diyor. Bu aslında normal bana kendi diliyle anlatsa haliyle anlattığından daha az anlatacak, daha az tesirli anlatacak. Bana hal dille diyor ki ya şuna bak diyor ya. Ben tatsız, tuzsuz, bölünmüş gibi Allah. kavun kokusu olmayan, şu renk onda barınmayan, içerisindeki o tat onda olmayan şu diyor topraktan çıktım. Ben diyor bundan olabilir miyim ya? Ama cehli mürekkeple, manayı ismiyle okursan bu bundan olur dersin. Evet. Anca cehlini arttırırsın. Ama bizim nazarımızla bakarsan kainata, intikalle kurarak yani bu nazarla bakmak, kainata manayı harfiyle bakmak demek her şeye bir mektubatı samedaniye hükmüyle bakmak evet. demektir. Yani samet olan bir Allah'ın bana gönderdiği bir mektup. Neden samet olan Allah'ın? O çok önemli. Çünkü abi yarın, ya hiç bir gün sana şöyle oldu mu? Melekler kapını çaldı geldiler ki senin şu kabından bize de ver de haşa Allah'a götüreceğiz. Hayır. O hiçbir şeye muhtaç değil. Bu kavuna elmeye armuta ananası. Evet. Cenab-ı muhtaç değil. Yalnız o samettir. Yalnız biz muhtaçız. Evet. Bize evet. de böyle evet. mektuplar gönderiyor. Şu lisana hallerle bunları duyalım. Evet. Nazarlarla, basiretle, ferasetle bunları bakalım. Mektup olarak mana mana ile okuyalım. Allah'ı tanıyalım, onu görelim diye. İşte Allah'ı görmek aslında yani. budur yani. Şey diyor abi. Kesinlikle katılıyorum. Cenab-ı Hak diyor bizi nazeninane besliyor. Güzelmiş kardeşim. Evet. Şimdi çok güzel kokuyor, değil mi? Çok güzel kokuyor kavunda var ya. Yeriz. Hmm. Söz diyor ki abi Cenab-ı Hak o kadar merhametli ki bizi Nazenin anne besliyor diyor. Şimdi Nazenin anne mesela e, biz en çok onu kendi evlatlarımızla yapıyoruz değil mi abi? Mesela onun bütün hayat şartlarını takip ediyoruz. Yemeklerine kadar her şeyini bizlere ayarlıyoruz. bir anne olarak mesela. Anne o iyi beslesin diye mesela hiç aklımıza gelen meyveleri ben bizde gördüm mesela. Şurada Zeynep'e yediriyor. Mesela sorayım ben dün müftü almayı meyve gördüm. Hatta şey anlatmıştım ben. Almıştım marketten ismi unuttum o meyvenin. Pitaya, ejder meyvesi falan mı? Şuna benziyordu abi ismini bile bilmiyorum bak o kadar cahilim. Avokado mu? Avokado. Mesela o abi ...yumuşak alman lazımmış. Ben de gidiyorum lan diyor, taze diyorum. Sert bak... ...yani bilmediğim ha. için sert getiriyorum. Elma gibi al. Hanım daha diyor camı kenarına koyuyor, çürüyor. Lan diyor buna para vereyim, sen niye çürütüyorsun bunu? Halbuki o yumuşadıktan sonra yedirliyormuş. Bak biliyorum işte Cenab-ı Hak işte insanlara Öldüm öyle çık. bir nazenle besliyor ki... ...muhteşem ya. Elhamdülillah. Vay be kardeşim. Demek ya. öyle çürüyor diye kızdır ha? Çürüyor kızı, <gülüyor> para çöpe gidiyor. <gülüyor> o zaman demek ki arkadaşlar... ...olay şuna benziyor değil mi Fatih? Yani biz burada çok güzel dediniz özellikle lisan haliyle konuşması meselesini söyledin. Dün sen bir tane paylaşım yapmıştın. Hikayede gördüm. İşte meyve paylaşmıştın. İşte içindeki vitaminlerin özelliği, magnezyum vesaire böyle söylemiştin ya. Şimdi aslında bunun bir misalini şeyde de yaşıyoruz biz. Ee, hani bir padişah, iki tane biri alim biri e, felsefof onları Sözü evet Sözü. 12 Sözü. Sözü çağırıyor onlara işte orada mesela onları imtihan ediyor diyor ki alın bir kitap veriyor onlara kısaca anlatıyorum bunun hakkında işte bana bir makale yazın özet yazın ne anlatıyor yazın birisi diyor ki çok iyi ressamdır mühendistir kimyagerdir matematikçidir vesaire istatistikçidir farklı böyle özelliklerini söylüyor o filozofun diğeri de diyor bir alimdir Diyor ki o filosof, o maharetli olan, hünerli olan feylesof, kitap hakkında bir şeyler yazdı, getirdi. İşte kağıdın kalitesinden, boyutundan, ağırlığından, içindeki yazının fontundan vesaire her şeyden bahsetmiş. Ama içinde ne anlatıyor manasına ilişmemiş. Getirmiş, teslim etmiş. Diğer alim de yani biliyor ki o bir kitaptır. Bir şeyleri anlatıyor, onda bir mana var diye o mana tarafına girmiş, onun hakkında özet getiriyor. Şimdi burada istenen ne? Yani o kitap verildiğinde senden ne isteniyor? Yani Felisuf'un yaptığı mı yoksa alimin yaptığı mı? İşte bütün meyvelere, bütün kentteki her bir varlığa Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen bir kitap, bir nüsha gibi düşünebilirsin. Alın diyor Rabbimiz, mesela bunları bile önümüze koydu. Alın diyor bu kitaplar çünkü her biri binler kitap hükmündedir bunların. Alın diyor bu kitaplar hakkında tefekkürünüzü yapın. Şimdi sadece boyutu şöyleymiş, kalibresi şuymuş, bilmem neymiş falan filan, ağırlığı şu, içindeki mineraller, renkler... Allah bunlar istemiyor. Rabbimiz'in istediği işte sen oradan bak, bunun nimet olduğunu gör, nimetlendirme tarafını tefekkür et, sonra beni bul. Yani biz bu tarafında olmamız lazım. Yani Allah'ın izni evet. eğer ki bugün kardeşlerimiz bu cihetten bakarlarsa, her biri yediği yemekte bir ibadet ciheti kazanıyor. Meyvelerle konuşuyorsun. Bak aslında Rabbinle konuşuyorsun. Çünkü Rabbin sana onunla konuşuyor. Çünkü bakın arkadaşlar, şu çok önemli. Mesela biz cenneti, şey, Allah'ı görmeyi konuşuyoruz ya, buna bir nimet derken, ve buna ulaşmak için bir şeyler sarf etmek gerekiyor. Bu bir nimettir çünkü. Yani bugün şu koltuda oturmak bile bir nimettir. Senin bir efor sarf etmen lazım. Yani bu bedava değil güzel kardeşim. Şimdi o zaman gel Allah'ı görmekten önce cennete gidelim. Biz cenneti hakiki olarak yaşıyor muyuz? Hayır, numunesini görüyoruz. İman dairesi, iman dairesindeki o muhabbetler bir nevi cennetin numunesidir. Yani biz buradaki o gölgeleriyle, cennetin gölgesiyle cennete olan ihtiyaçımız artıyor. Çünkü ödül orasıdır. Ama Allah teşvik edici olarak bize burayı gösteriyor. E o zaman bunun bir bedeli var değil mi? Evet. Peki cennet nerede? Ruyetullah nerede? Cemalullah nerede? Allah'ı görmek nerede? Eğer sen Allah'ı görmek istiyorsan o zaman diyor ki bak cenneti görmek istiyorsun, cennete gitmek istiyorsun, numunesini sana yaşatıyorum. Ey kulum beni görmek istiyorsun, bak beni bu gözde Göremezsin ama ben sana bana ulaştıracak olan mektupları gönderiyorum. Onlarda benim isim ve sıfatlarımı oku. Yani az önce ikinizin de verdiği örnek gibi bir sergiye girdiğinde oradaki sanat eserleri üzerinden yaptığın yorumlarla o sanat eserlerinin üzerindeki sanatkarın isim ve sıfatlarıyla sen sanatkarı tanıyorsun orada olmasa bile hakkında yorumlar yapıyorsun. Buraya girdiğinde böyle bu halde gelsek deriz ki hakikaten insanın beden yapısını bilen birisi bunu yapmış. Benim el yapımı bilen birisi bu bardağı yapmış. Benim midemi bilen birisi bu gıdaları koymuş. Gözü olan birisi bu renkleri buraya döşemiş diye yani ne oldu sen puzzle'ı birleştirdin ve Buranın sanatkarını buldun. Kainat böyledir. Yani puzzle'larla dolu. Bu intikali kurman lazım. Bu ferasetle, bu basiretle bunları topladığın zaman Allah'ı görebilirsin ki görüyoruz hamdolsun. Yani 3 temel yöntemi konuşmuştuk oldu abi Allah'ı evet. görmekte. Birincisi basar değil de nazarla ferasetle basiretle kainata bak dedik. İkincisi evet. kainatı manaya ya e, ismiyle değil, manaya harfiyle Gönlük oku dedik. Zaten. Üçüncüsü de kainatı lisanı kalle değil, lisanı halledinle dedik. Evet. Bu evet. üç yöntemi uygularsa bu kardeşim Allah her türlü görür abi senin. Senin çok hoşuma gitti. Ahiret ihtiyacı var ya abi dedim. Evet. Şimdi numune kelimesi kullanıldı Numune neydi abi? Bu dünyada mesela biz bunların numunelerini görüyoruz. Harf ama katibini gösteriyor. Aslını tanıttıran evet. bir e, şey e, yani. Bir misal olarak söyleyeyim. Mesela şu gördüğümüz karpuz bundan oluşuyor değil mi? Zahiri manada baktığımız evet. zaman. Üstad diyor ki mesela bir marangoz görsen, bir masadan yüzlerce çıkarsa, çıkarsa onun o kadar muhteşem bir usta olduğunu anlarsın. Şimdi Cenab-ı Hak ufacık bir çekirdekte milyonlarca bu karpuzu çıkarttırabiliyor. <gülüyor> Aynı dediğin ahiret ihtiyacı. Şimdi ben bunlara bakıyorum diyorum ki ya, hatta bazı belgeselleri izliyoruz ağabey, i̇şte, izlemiştik Fatih'lerle birlikte. Ya diyordum ki dünyanın o kadar güzel yerleri var diyorum ama bunlar böyleyse ahiret kim bilir nasıl. <gülüyor> Bak iştiyakın ahireti artıyor. Bu evet. şey örneği gibi oluyor. Mesela biz bir otele gittiğimiz zaman, otelin resepsiyonuna giriş yaptığımız zaman bir reklamlar oluşuyor değil mi? Yani panolarda, bilgisayarlarda, ekranlarda. Orada otel odasını gösteriyor. Lobide gösteriyor. mi? Aynen, lobide, lobide diyorsun evet. Otel odalarını şey gösteriyor. Alabiliyor. İşte yemekleri gösteriyor. Yapılan faaliyetleri gösteriyor. Yani girişte bu kadar muhteşem gözüküyorsa kim bilir perde arkası nasıl. Evet. İştiyakın odalara Hı. ve yemeklere artıyor. İşte bu dünyada abi resepsiyon gibi. Hı -hı. Burada sunulan numuneler... Ve bu televizyonda gösterilen hı hı. nimetler aslında Cenab-ı Hakk'ın sanatları ve ahiret yurduna çok güzel bir lazım. örnek verdin. Ama adam bu okumayı yapamazsın. Az önce dediğimiz gibi cehli mürekkep olursa ne olur? Adam onun bir numune olduğunu, yani bunun aslını tanıtan bir örnek olduğunu değil de bunu asıl zanneder, bunu elinden kaybetmek istemez. Adam ölmek istemez. Başka Doğru. bir aleme gitmek istemez. Bu nimetler elinden gitmesinler. Adamın bütün hayatı bu dünyadan ibaret veriyor. istemiyorlar. <gülüyor> Şirk başlar işte. Evet. Yani bak şu var ya öyle bir imtihan ki bu şeftalide... Yani artık her şeyde ya şu bardakta dahi sen Allah'ın isim ve sıfatlarını göremezsen şirke gidiyorsun. Çünkü niye? Uluhiyet dediğin Cenab-ı Hakk'ın yaratması. Her şeyin hakimi benim. Amiriyet bende, hakimiyet bende. Ben yaratırım değil mi? Halık ismi. Şimdi sen eğer Allah'a vermezsen esbaba ve tüm atomlara yaratma özelliği veriyorsun. Allah muhafaza bir şirk. Yani ateistlerin düştüğü durum bu uluhiyet şirki. Bir de müminlerin düştüğü bir durum var güzel kardeşim. Müslümanların düştüğü o da rububiyet şirki. Yani Allah'ın yarattıktan sonra. Müslüman diyor ki evet bunu Allah yaratmıştır. Kavunu Allah yarattı. Kavunu atabilir misin bana? Ya da bir tane elma ver diyeyim. <gülüyor> <aman ya. gülüyor> Elmayı ver şimdi. Bak güzel kardeşim. Şimdi buradaki bu okumanın bir de tamam çok güzel anlatıyor dedi ama bunun bir de tehlike tarafı var. Okuyamazsan ne olur? Adam ben okuyamazsam ne olacak ki diyebilir. Çok büyük şirk kapıları var orada. Şöyle buradan anlatalım o zaman, toplayalım. Bir Müslüman diyor ki bunu Allah yaratmıştır. Tamam uluhiyet şirkinden kurtuldu, sıkıntı yok. Sonra rububiyet, Allah bunu yarattı. Yani o çekirdeği yarattıktan sonra bunun gelişim evresi var. Yani ta bizim midemize ne kadar, gözümüze hitap eden kısma kadar, yetişme evrelerine kadar toplarsan Allah'ın terbiye etme dahilinde. Kime ne lazımsa onu vermesidir. Doğru mu? Evet. Ama işte insan şöyle diyebiliyor. Yani bizim toprak çok verimlidir. Güneş bu sene iyiydi. Sonra bizim sular çok verimlidir. Bu sene vallahi bak yağmurlar iyi geldi yani. Bizim işte bak yetiştirdik o kadar emek verdik falan diye. Kendine o elmanın oluşma evresinde tesir vermeye başlarsa oradaki asıl mana da kayboluyor. Ha bazen böyle gaflet olur. Hani köydeki amca şey şunu söyleyebilir, bilmiyor. Abi. Ama ya da o da gaflettir. Ama niyeti şey değil yani, şirk amaçlı değil. Ya bizim sarı kız da iyi süt verir. Yani buradaki mana gafillikten dolayı oluyor. Yoksa bile bile tesiri ona vermiyor. Ama şuurlu bir mü'min her daim bu intikali kurup öyle değerlendirecek. Her bir nimete. Çünkü bu olaya böyle bakarsan bunun kıymetini bilirsin. Diğer türlü kıymeti bilinmez. Mide nispetinde kıymeti bilinir güzel kardeşim. Yani bunun kıymeti ne zaman bilirsin biliyor musun? Aç olduğun zaman ama nimet böyle bir şey istemez senden. Açlığında ve tokluğunda her zaman beni nimet olarak görmen lazım çünkü ben Allah'a anlatıyorum diyor burada. O zaman ne olacak güzel kardeşim burada? Biz bu olayı şöyle değerlendireceğiz. 20. mektupta Üstad bu intikali şöyle kuruyor. Diyor ki, ''Sen bu elmayı, elmayı yedin, elma cihetiyle baktın, bıraktın. Tamam. Ama diyor bu elmanın yani çok ünlü birinden gelse, işte Cristiano Ronaldo'dan sana bir krampon verirse, aynı krampon bir mağazada var mesela diyelim işte 300 TL, 400 TL. Ama aynı kramponu sana o futbolcu Messi, Ronaldo verdiği zaman yani 300 TL sana verelim onu verir misin dediklerine verir misin? Vermesin. Artık o maddesel olmaktan çıktı, bir manası var onun. O yüzden her şey öyle. Allah'ın bana bir hediyesidir. İnsan bu intikali kurarsa israfı engelliyor. Bir e, utanç geliyor. değil mi? Evet. Bir hassasiyet geliyor buna. Kimden geldiğini bilmek. Yani orada baktığında Allah'ın isim ve sıfatlarını okuyabilmek. Üstad ona iltifat-ı rahmani diyor abi. Evet. Bu diyor nimetten daha büyük bir nimettir. Evet, Neden? Evet, evet. Çünkü sen elmaya sade elma gözüyle baksan, onun yediğinde elma ne kadar tatlıysa o kadar bir lezzet alabilirsin. Evet. Ama bilsen ki bu elmayı sana padişah göndermiş. Ne bileyim işte direkt böyle Ronaldo göndermiş, Christian Ronaldo falan. O zaman o elmayı yemezsin bile. Sadece onu çerçeveleri koyarsın bir yere. Neden? Çünkü o elmayı yiyeceğinde o elmadan alacağın lezzetten daha büyük bir lezzet alırsın. Kimden Neden? geldiğini bilmek. Onun bana bir iltifatı var. Bana bunu Cristiano Ronaldo gönderdi gibi. Bu bakış diyor o nimetten daha büyük nimettir. iltifatı ı Rahmani anlamak, idrak etmek. Meslebi Nuriye'de orasını söylüyor ya. Ey daire-i esnaftan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Asıl mal sahibi zannettiğin. Devamını sen oku. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören Kudret-i Ezeliye'dir. Evet. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekte muazzafdırlar. Evet. Birer memur. Bunlar birer memur yani Allah'ın isim ve sıfatları yani sen buna baktığın zaman ya söyleyeceksin diye bu çekirdekten olmuş bir fethah isim var Cenab-ı Hak içten bunu açmış yetiştirilmiş. Sonra fatır çünkü farklı yaratmış Cenab-ı Hak. Ondan sonra hakim, değil mi? Hikmetli yaratılmış bu. Sonra alim, bir ilim var değil mi? İrade var bunda. Cenab-ı Hakk'ın bakıyorsun mücemmil, süslendirilmiş, müzeyyen ismi var. Ya farklı farklı isimlerini Rahim, Rahman hepsini sayabilirsin üzerinde. Ama onu görebilmek. İşte onu görerek böyle bir ormana girdiğinde bir yemek yeme evresine geçtiğinde abi o zaman bambaşka bir lezzet aslında sen Allah'la muhatap oluyorsun evet. orada. Bunu böyle yapa yapa abi işleye işleye kendine melek haline getirdikten sonra kendi derecen nispetinde mertebe atlıyorsun abi. Şöyle mesela hani dedik ya basar bu bakmak kısmı bu işte keçide koyunda da var hayvanda da olan bir şey. Bizdeki olanlar nazar, basiret, feraset dedik ya yani aklın bakması, kalbin bakması, ruhun bakması. Bu bir nevi ağabey ilmellekin, aynallekin, hakkallekin gibi. İlmellekin nazarla bakıyorsun işleyişine göre artık kalbinle bakmaya başlıyorsun o meseleyi. Artık işleyişine göre... ...derece göre onu ruhunla hissetmeye başlıyorsun. Evet. Hakk'a lekin mertebelerine çıkıyorsun abi. Evet çok güzel. Burada abi diyor ki üstad... sanin delaili zerrattan kat kat ziyadedir. Yani sanin sanatkarın delilleri... ...onu ispatlayan örnekler... ...zerrattan kat kat ziyadedir. Yani sade her zerre... 32. sözde anlattığımız gibi Mehmet önce dedi ya... ...her zerre ne yapıyor? Kendi lisanı haliyle... ...okumayı dinlemeyi bilirsen Allah'ı anlatıyor. Üstad burada diyor ki zerrattan kat kat ziyadır. Yani bütün kainat zerrelerden mi oluşuyor? Evet zerrelerden oluşuyor. Bütün zerreler Allah kendi lisanı halleriyle, mana yarfıyla ona bakmayla Allah ispatlıyor mu? İspatlıyor. Allah'a delil oluyor mu? Oluyor. Diyor ki ondan da fazladır. E şimdi bir kainat zerrelerden oluştu. Nasıl ondan fazla oluyor? Çünkü onlar toplanıp bir yekün, bir böyle topluluk teşkil ettikleri zaman abi farklı manalar onlara yükleniyor. Mesela her zerre Allah ispatlıyor. Zereler birleşiyor abi. Bir tane böbrek oluşturuyorlar. Böbrek oluşturunca da bambaşka şekilde Allah anlatmış oluyor. O böbreği tekrardan zerreler birleşti. Bir insan bedeni oluşturdu. İnsan bedeni başlı başına Allah evet. anlatıyor. O yüzden baktığın her zerrede sadece Allah'ı görmek değil. Düzgün okuyabilirsen zerrelerden kat kat ziyade manalarla Allah'a deliller bulabilirsin. Allah'ı görebilirsin. Sadece zerreyle kısıtlı değil yani. Her zerre bir de her zerrenin birleşiminde tekrar manalar kazanıyorlar. Evet. Farklı farklı neler kazanıyor evet. değil mi? İşte ama şu var yani konuyu Allah razı olsun, ben istifade ettim. Lakin Allah'ı görmek isteyen arkadaşım veya işte bizler, tamam biz basiret tarafıyla, teraset tarafıyla elhamdülillah bunu nazar tarafıyla görüyoruz, idrak ediyoruz, esmalarından çıkarımlar yapabiliyoruz. Lakin sanki bir üst çıtası olarak Allah seni görüyor. Bunun şuurunda mısın? Yani sen Allah'ı görmek istiyorsun. la. Bu çok güzel bir şey ama Allah seni görüyor. Yani birbirinizi görmek istiyorsun ama Allah seni görüyor. Yani sen Allah'ı görmek isterken hayal ettiğin ki hayal edemiyorsun, idrak edemiyorsun. Ancak isimli sıfatlarını Peki yani Allah seni gördüğü şu halin uygun bir hâli mi? Allah seni görüyor ama ondan memnun mu? Bence bu tarafına düşünmek lazım. Yani o yüzden Dıhye suretinde Cebrail aleyhisselâm Efendimiz aleyhisselâm'a geldiğinde ihsan nedir diye soruyor ya. İhsan bir kulun Allah her daim onu gözetliyor, biliyor ve kul da Allah'ı görüyor gibi ibadet etmesi. Biz öyle olacağız. O şekilde inşallah yaşarsak, sanki hayatımıza Allah'ı görme e, muhabbetini daha iyi oturtmuş oluruz. Yoksa Allah korusun. Evet, Allah bizi görüyor beyler. Biz görmek istiyoruz da bir de bu taraftan bir düşünmek lazım diye düşünüyorum. Razı olduğu hal üzerine mi yaşıyorsun? Eğer öyle yaşarsan en büyük mükafat olan, cennetin en büyük ödülü Allah'ı değil mi böyle gözle yakından görme şerefine nail olacağız inşallah ama seni nasıl görüyor? Tekrar soru bu. Evet. O zaman evet abi karpuzu kes de bir hakka kim tanıyalım ya. <gülüyor> Tadına <Evet>. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel koktu ben ya. Teşekkür ederim Müslüm. <gülüyor> <gülüyor> ah elhamdülillah. Diyelim. Bal gibi kabın abim. Bal gibi. Kim evet. buna beyaz dedi? Hemen ananası keselim abi. Kim buna beyaz dedi? Gelsin buraya.